Avrupa ne konuşuyor bakalım? E, Avrupa ne konuşuyor da Eurotopix bültenlerinden derlediğim haber ve yorumlarda e, bugün e, Yunanistan'da Siriza'nın yeni lideri e, yeni liderinden bahsedeceğim. Son derece sıradışı bir isim. Onun dışında Danimarka'da kürtaj süresinin uzatılmasına dair tartışmalar var. Ondan bahsedeceğim. Ama önce yine Rusya-Ukrayna savaşı bağlantılı bir gelişmeden bahsedeyim. Önemli sayılabilecek bir gelişme. Şimdiye kadar Avrupa ülkeleri, özellikle Avrupa Birliği, Ukrayna'ya verdiği destekte bir yek vücut bir görüntü sergiliyordu çok büyük ölçüde ve Ukrayna'ya verilen destekte başı çeken ülkelerden bir tanesi belki en önemlisi komşu Polonya'ydı. Polonya'da kendisine Rusya'dan Rusya'nın tehdidi altında hissettiği için e, Ukrayna'ya önemli bir destek veriyordu ve ama geçtiğimiz hafta Polonya Başbakanı Mor Morawiecki artık Ukrayna'ya silah göndermeyeceklerini en modern silahlarla kendilerini donatacaklarını söyledi ki bu Morawiecki ee, ya Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını gönderelim diyen hani Almanya Alman yapımı bu tanklar Almanya buna ayak direyince e, hani buna karşı en e, ateşli savunmaları yapan e, Ukrayna'ya tankların gönderilmesi için bu ülkelerden birisi onu, onun başbakanıydı bu açıklamaları yapıyordu daha önce ama şimdi böyle bir e, açıklama yaptı. Gerçi Cumhurbaşkanı Duda dedi ki yani sözler yanlış anlaşıldı. Mevcut silah gönderme yaptığımız anlaşmalar halen geçerli dedi. Ama yine de bu sözler önemli. Peki neden söylendi bu sözler? Bunun arkasında bir kere e, Ukrayna tahılının Polonya'ya girmesi meselesi var. Bunu daha önce konuşmuştuk. E, savaşın başlamasının hemen ardından Avrupa Birliği Ukrayna'dan tarım ürünlerini tahılı gümrüksüz alacağı yönünde e, bir kararı vardı. E, ve şimdi Karadeniz limanları da kapatılınca ve tahıl oradan gitmeyince e, Ukrayna tahılı özellikle Polonyalı çiftçiler baş edemediklerini rekabet edemediklerini söylüyorlar yani sonuçta gümrüksüz giren ve, ve tahıl üretiminde de son derece ileriye gitmiş bir ülke bununla baş edemediklerini söylüyorlar ve çiftçilerin protestoları vardı ve hem geçtiğimiz yıl yine sonbahar aylarında sanıyorum hem de son dönemlerde protestoları var Polonya'da da yakında 15 Ekim'de iki hafta sonra seçimler var. İktidardaki hukuk ve adalet partisi yine anketlere göre birinci parti olarak görünüyor. Ama bu kez parlamentoda çoğunluk kaybetme ihtimali var ve bu ihtimal yüksek bir ihtimal. E, kime kaybediyor aşırı sağcılara yani kırsal kesimdeki e, oyunu desteğini kaybettiği söyleniyor e, ve bu desteği alan da hukuk ve adalet partisi yerine aşırı sağcı partiler aşırı sağcılar diyor ki işte e, iktidardaki hukuk ve adalet partisi kendi halkını unuttu kendi çiftçisini unuttu canla başla Ukra canla başla Ukrayna için Çabalıyor diyor ve bunun üzerine de hukuk ve adaletin oy kaybettiği söyleniyor. Bu kaybettiği oyları geri alma hamlesi. Öte yandan bunu bu hararetli durumu besleyecek şeyler de geldi Ukrayna'dan. Ukrayna... Başbakanı Zelenski Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dostlarının bir siyasi tiyatro olarak dayanışma gösterdiğini, tahıldan bir korku filmi çıkardığını söyledi. Burada Polonya'yı hedef almıştı ve dahası da yani hani e, Dayanışma gösteriyormuş gibi yaparken aslında Moskova'ya yardım ettiklerini de bu ülkelerin ifade etti. Tabii bu sözler Polonya tarafında son derece sert bir şekilde karşılandı. Ukrayna büyükelçisi işte dışişleri bakanlığına çağrıldı ve protesto iletildi ve Morawiecki'nin silah açıklaması da bunun hemen üzerine geldi. Şimdi tüm bunlara biraz uzaklaşıp baktığımızda e, Ukrayna savaşı artık ikinci yılına doğru gidiyor ve böylesine uzayan bir savaşta Avrupa'nın şimdiye kadar büyük ölçüde verdiği tek birlik e, yek vücut olma görüntüsünde önemli gedikler açılıyor gibi görünüyor. E, L gazetesi e, şöyle bir yorum yapmış. E, bu yol kazası, ulusal bencilliklerin ulusal bencilliklerin birleşmiş Avrupa görüntüsü evet, Tuğba şu anda bizi duymuyor olabilir. Sanırım arada bir böyle kopukluk böyle bir kopukluklar yaşanıyor. olmaya başladı gene evet. He. Ben de aslında eğer Tuğba şimdi bağlanırsa belki tekrar sorarım ama buna dair çeşitli yazılar gerçekten çıkmaya başladı. Mesela Ukrayna mı Ukrayna'ya ba bir kesildi oldu. <gülüyor> Nerede kesildi? Ee, bölünmeye yani bu müttefikler içerisinde bölünmeye yani batıda bölünmeye sebep oluyor demiştin. Ama daha önce de daha kısa süreli böyle bir kopma oldu sende. Bir an sessizlik e, geliyor. Sen düştün mü düşmedin mi? Bak biraz böyle biz de karar veremedik. Yani herhalde internetle ilgili şey var, bir sorun var. Evet, sen de e... şey söylüyordun özdeş bu yazılar. Tuba'nın bahsettiği konudaki yazılar devam ediyor diye. Evet, ben de Tuba bağlanır, ona da ona, ona da söylerim diyordum. Ukrayna Savaşı müttefikleri bile nasıl bölüyor diye Hı. Alex Kalinikos'un bir yazısı. Türkçe'ye çevrildi Marxist Ork'ta. O da tam olarak aynı şeyi özellikle Polonya üzerinden sadece e, bu tahıl meselesi değil göçmen meselesinin Polonya'da iktidar çok sıkıştırdığını aşırı sağcı konfederasyonun Ukrayna'dan gelen mültecilere de fazla destek verildi mesaj üzerinden e, basınç yaptığından bahsetmiş ve ayrıca sadece Polonya değil Politico internet sitesinde de e, bahsediyorlar. İşte Estonya'daki, Slovakya'daki yakın zamanda gerçekleşecek seçimlerde e, yine benzer karmaşanın olduğu. Bunun da e, işte batıyı böl, bölen bir konu haline e, gelmeye başladığından söz ediyorlar. Diyebiliyor musun Tuba? Evet Tuba şu anda gene. Evet bir internetci var. Tekrar bağlanmayı <gülüyor> bir daha bağlanmayı deneyelim isterseniz. Evet yani bir sonraki konuya geçmeden olduğu için tam da bağlamayı becerebilmiş değiliz. Ama özellikle de Yunanistan'da da ciddi bir şeyden bahsedeceğinden Yunanistan'daki ana muhalefet partisi Siriza'nın yeni lideri Kastelakis konusunda pek evet. çok yayın çıkmakta. Belki ondan kısaca bahsedebiliriz. Şimdi evet. Tuğba'dan bir bağlantı sesi geliyor herhalde. E, sanırım henüz gelmedi. Şey, Andrei şu anda onunla ilgileniyor. E, ama biz evet bu nasılsa kendisi geldiğinde e, söylemişti. E, Siriza'daki başkanlık seçimlerinden söz ediyordu. Biz o konuda çıkan haberlere yer verebiliriz. Ee, örneğin bizim sık sık e, yazılarına ya da söyleşilerine yer verdiğimiz Polikronio, Common Dreams'de e, önemli bir analiz kaleme almış. Nikolaus da e, gazete duvarda e, çok benzer şeylerden bahsediyorlar aslında. Yunanistan'da solun iflas etmek üzere olduğundan bahsetti. Ee, Siza özelinde tabi ama dayanılmaz hafifliği diye bir evet. yazı kaleme almış Polikronio. Yunan solunun aynı zamanda da <gülüyor> Nikola Stelyanın da gazete duvardan yazdığı şekilde yeni Trump <gülüyor> Trump evet. benzetmesi yapıyorlarmış yeni lidere, yeni Keserler e, kendi, kendi partisi içerisinde hem de evet kendi, kendi partisi yani. başlamış zaten Siriza'dan. gösteriş odaklı özür filan olmadığını belirtiyorlar yani 24 Eylül Pazar yeni liderini seçmişti Annamalifet partisi Siriza, Stefanos Kasselakis istifalarla başladı. Önde gelen isimler yani e, sert sözlerle eleştiriyorlar. Bir dönem eğitim bakanı olmuş Nikos Fidis Kasselakis'i Trump'a benzetmiş. Eski Amerikan başkanı Trump'a bahsetmiş. Benzetmiş. Parti içindeki tepkilere karşılıkta Kaselakis'in yakın çalışma arkadaşları yeni liderin Siria'nın üst düzey isimleriyle yollarını ayırmasını önermiş. Evet. E, Polikronio şuradan almış konuyu. E, biraz daha geriye e, alarak başlamış. 1970'lerde ve 80'lerde dünya yeni bir akımla karşılaşmıştı diyor. The Third Way. Üçüncü yol hareketi en başta da İngiltere İşçi Partisi'nin başına geçen Tony Blair bunu bu yolun işte en önemli temsilcisiydi. Daha sonra Bill Clinton'da Amerika'da Demokrat Parti'nin eee Gerhard Schröder'de Almanya'da işte bu merkezci siyaseti temsil ediyorlardı. Yani ekonomide işte daha piyasa yanlısı neoliberal ekonomi politikaları ama bir yandan da sosyal politikaları yan yana götürme üçüncü yol denilen akım buydu o dönem tabi 70'ler 80'ler bir anda komünizm işte öte, öteki tarafta kendisine liberal dünya diyen piyasa ekonomisi vardı e bu ikisi arasında bir üçüncü yol diye ve başlamıştı şimdi bu üçüncü yolun aslında Yunanistan'a geç geldi diyor Çünkü evet. Türkiye şeyde Pardon Yunanistan'da Komünist Partisi çok kuvvetli Tabii iç savaştan beri güçlü olduğu için stalinist bir parti ama yani milliyetçilikten de oldukça Etkilenmiş olan tabi bir yandan parti ama bir Avrupa'daki gibi ya da Amerika'daki gibi bir merkez sol pek yoktu. Şimdi 35 yaşındaki lider kendisi eski bir Goldman Sachs bankasının yöneticisi açık bir eşcinsel bir yandan böyle bir kişinin yeniden e, yeniden diyorum şimdi Siriza'nın başına geçmesinden söz ediyor ve kendisi zaten açıkça e, Yunanistan'da Demokrat Parti gibi bir parti e, olması gerektiğini düşündüğünü söylüyor. Bir bağlantıda e, geri dönebilmek için bir müzik arası vermemiz gerektiğini bildirdi bize Andre Şimdi ona yapalım ve tekrar bu bağlantıdan sonra Tuğba Tekerek'le kalan zamanımızı değerlendirelim olur mu? Müzik arası. The Drifters grubundan Save the Last Dance for Me. Son dansı bana sakla kiminle eğlenirsen eğlen deyip sonunda bana gel diyen ilginç bir şarkıyı dinledik. The, the, the, the Drifters grubunun solisti Ben King'in de 85. yaş günü bugün kendisi... 2015'te vefat etmişti. Ama biz 85. yaşında kutluyoruz. Bu arada bir müzik arasında vermiş olduk. Bağlantı kopukluğu da tekerekli giderim gidermiş olduk. Şimdi tekrar hoş geldin Tuva Merhabalar, hoş bulduk. Ee, Polonya e, po, e, bu Polonya'daki tartışmalar e, 15 Ekim'de seçim var. E, seçime kadar e, sürmeye devam edecek. Yani genel olarak aslında aşırı sağcıların e, Ukraynalıları istemediklerinden hem e, mülteci olarak istemediklerinden hem de Ukrayna'ya destekten e, rahatsız olmaları bunu bir e, politik e, söylem haline getirmeleri. Den, önümüzdeki haftalarda da bahsedeceğiz 15 Ekim'e kadar, seçime kadar. Ee, Yunanistan'a geçelim. Ee, Yunanistan'da da bir seçimden sonra, Haziran ayındaki seçimden sonra e, Sol Parti, Syriza Partisi ciddi şekilde oy kaybetmiş. E, %18'e kadar düşmüştü oyu. Bunun üzerine lider Çipras istifa etmişti ve e, Syriza yeni adayını arıyordu. E, yeni liderini arıyordu. Ee, yeni liderin de Kıbrıs hükümetinde daha önce çalışma bakanlığı yapmış olan Efi Açıoğlu isimli kadın politikacı e, olması bekleniyordu. Ama birden Ağustos ayının sonunda yani hani tam bir ay bile olmuyor ya da neredeyse bir ay diyelim, e, adı sani pek de bilinmeyen e, bir Birisi diyeyim hani siyasetçi demek bile çok kolay değil. Stefanos Kasselakis Ağustos ayının sonunda adaylığını açıkladığı bir video yayınladı sosyal medyada ve bu video bir anda viral oldu. İşte burada kendisinin Amerika'ya gittiğinden neden gittiğinden, işte cinsel kimliğinden Yunanistan'ı dinozor siyasetçilerin yönettiğinden bahsediyordu. Ve bu bu bu videodan itibaren de sosyal medyayı çok başarılı bir şekilde kullanmayı başardı ve bir ayda inanılmaz bir popüleriteye ulaştı. Gayet durgun olan Yunanistan siyasetine. Bir hareket getirdi ve neticede 150 bin Siriza üyesinin %57'sinin oyunu almayı başardı ikinci turda demin bahsettiğim Efi Ahçoğlu'na karşı. Ve işte artık Siriza partisini Kaselakis liderliğini yapacak. Kaselakis sıra dışı bir isim. Niye? 2023'ten önce Siriza ile herhangi bir bağlantısı olmamış. E, zaten o zamanlar Amerika'da 14 yaşında gitmiş Amerika'ya, e, işte Goldman Sachs bankasında çalışmış. E, daha sonra orada kapitalizmin nedenle zalim olduğunun bilincine varmış, solcu olmuş, istifa etmiş ve bir gemicilik şirketi var e, ve bir açık gay, e, Yunanistan siyasetinde böyle üst düzeyde açık olarak eşcinsel olduğunu ifade eden e, ilk siyasetçi. Bu yönleriyle son derece sıra dışı ve hani e, bir şeyden aktaracak olursam e, Kıbr Kıbrıs'ta yayınlanan bir e, gazeteden aktaracak olursam e, şöyle diyor manken gibi yakışıklı bir adamın çıkıp modern medyayı başarıyla kullanmasından ve sonra partisinin partinin başına geçmesinden bahsediyor yorumcu ve Yunanistan'da şimdiden post politikadan bahsedilmeye başlandı diyor yani bu bu siyasetçinin Siriza'nın liderliğine yapmasını kimileri post politika olarak ifade ediyor. Çünkü eee Kaselakis işte son derece yakışıklı, işte akıcı İngilizce, Fransızca, İspanyolca konuşuyor. İşte manken gibi köpeğiyle fotoğrafları var, açık eşcinsel. Ama siyasetine dair çok da fazla bir şey bilinmiyor. Siyasetle ilgili söylediği çok da fazla bir şey yok. Hani söylediği bazı şeyleri aktarayım. E, kamu ve özel sektör çalışanları için ciddi vergi indirimi, kamunda eğitim harcamalarının arttırılması, Yunanistan'da doğan göçmen çocuklara vatandaşlık verilmesi gibi bir takım sol politikalar uygulayacağını söylüyor. Ama bunların ayrıntısı yok. Yani mesela siz soracaksınız diye özellikle baktım. İklim değişikliğine ilgili... Şimdi şey... onu soracaktım. Şu saniye. <gülüyor> <gülüyor> E, i̇klim değişikliğiyle ilgili bir şey söylüyor mu e, diye baktım. Yani İngilizce yayınları bayağı bir e, taradım ama İngilizce yayınlarda hiç böyle bir şeye rastlamadım. <gülüyor> ya da Türkiye ile il ilişkilere dair ne diyor? E, göçmen politikası hani Yunanistan'da son derece belirleyici halkın desteğini almak açısından da o konuda ne diyor? E, yani işte bu Yunanistan'da doğan göçmen çocuklara vatandaşlık verilmesi dışında... E, Herhangi bir şey söylediğini ben görmedim. Ama öte yandan işte e, Yunan siyaseti için sıra dışı sayılabilecek işte e, kiliseyle devleti ayırma, laiklik e, zorunlu askerliği kaldırma, LGBT haklarını savunma, işte e, eşcinsellere evlat edinme hakkı verilmesi gibi e, konuları da savunuyor. Bunu da söyleyelim. E, news. 247 diye bir web portalı oradan bir yorum aktarayım yorumcu bu seçim sonuçlarını Siriza'daki başkanlık seçim sonucunu şöyle değerlendiriyor diyor ki Siriza seçmenleri çaresizliğe varacak denli hayal kırıklığına uğramış durumda seçtikleri kişinin solculukla alakasının olmaması umurlarında değil bu kişi daha iki ay önce Miçotakis'e övgüler düzmüş. Bu da umurlarında değil. Sadece şunu demesi onlara yetiyor. Miçotakis'i yenebilirim. Çaresi kalmamış insanlar bu söze inanmasa da bu cümleyi duymaktan hoşlanıyor bir bir çare, bir çare hal, haldeyken tutunacak bir dal inanacak bir kimse arıyorlar e, demiş ve Caselaki'nin seçilmesini de bu e, çaresizliğe bağlamış. E, bilmiyorum e, yani bu kadar e, şey bir durum karanlık bir tablodan işte post politikadan bahsedebilir miyiz? E, bu e, şey Caselaki e oy verenlerin çok büyük ölçüde gençler olduğu doğru. Ee, ve üst düzey e, işte Sirizadaki kemikleşmiş e, siyasetçilerin de çok açıktan karşı çıktığı işte neredeyse bir Netflix dizisi izliyoruz gibi e, diye açıklamalar yapmışlar. Bu da doğru. Ama öte yandan işte Kıbrıs'ında açık. Bir açıklama yapmadı e, ama Kıbrıs'ta da e, Kaselakis'i desteklediği ya da üst düzeyde Siriza'da e, üst düzey siyasetçilerden de e, bir takım önemli destekler aldığı da e, söyleniyor. İşte bu yılın bu yıl sonunda bir aramek, arama konferansı yapılacakmış galiba. E, orada... Partinin politikası daha da netleşecek, netleşecek ve Siriza nereye doğru gidecek hep beraber göreceğiz. Yunanistan'da gerçekten hani sol açısından ve genel siyaset açısından son derece önemli bir değişiklik. Evet yani biraz önce kopukluk olduğu sırada Özdeş Özbay da anlatıyordu yani Polikrunio'nun Siriza'nın için yolun, yolun sonu mu artık bitti mi bu iş diye ve <gülüyor> Yunan solunun dayanılmaz hafifliği başlıklı bir analizi vardı ee, öte yandan da bu senin sözünü ettiğin şeyler Goldman Sachs galiba değil mi önemli evet. bankalarla şey ve onlardan da pek bahsettiği söylemez ya da Siriza'nın bununla ilgilendiği de söylemez daha da e, ilginç bir şey vardı. Yani Aşçıoğlu'na bir görüşme teklif etmiş. Orada da bir görev teklif etmiş olduğu e, tahmin ediliyor ama o reddetmiş. Efi Aşçıoğlu, Aşçıoğlu Aşçıoglu e, ama e, diğerlerine bir, bir takım önde gelen parti yetkililerini görevden almış. O konuda sadece sonradan öğrenmişler. Görevden alındıktan hiç görüşmemiş bile. Yani nasıl yöneteceğini de <gülüyor> anlatan bir ipucu olabilir bu da. E, partinin sol kanadından da kopmalar başladı, istifalar başladı diyor. Nikolaos Stelia, şemsiye hareketi mesela parti içerisindeki muhalif grup. Önemli isimler e, Anap Muhalefet Partisi ile yollarını ayırmaya başladı isimler vermeye de başlamış akademisyenler, siyasetçiler vesaire var e, grubun içerisinde. Ve hiçbir şeyden de bahsetmeyip böyle büyük oy almasını da şey üzerinden sadece internet üzerinden sosyal medya üzerinden bir kez daha bize Jonathan Taplin'in yeni çıkan The End of Reality gerçekliğin hakikatin sonu kitabında hatırlatmıyor değil geleceğimizi nasıl satıyorlar milyarderler diye onları da hatırladık evet. Yani sürenin sonuna geldik ama biraz daha uzatalım bu kopukluk dolayısıyla doğrusu. Ee, şey söyleyeyim e, yani e, bu verilen demeçlerde bildiğimiz solcu Siriza'nın e, sonu diye açıklamalar vardı. Siriza'nın üst düzey yetkililerinden. E, ama bir yandan da şöyle bir şey var yani bildiğimiz solcu Siriza'nın işte aldığı oy yüzde 18 e, ve herhangi bir e, iktidar e, iddiası şu anda taşımıyor. E, bildiğimiz Siriza'nın belki bu şekilde... Sona gelmesi iyi olabilir. Tabii ki savrulduğu bu noktanın e, evet. savrulduğu bu noktada pek iç içici görünmüyor ama belki buralardan e, başka yollar e, açılabilir. E, i̇şte dediğiniz gibi kopuşlar, başka partiler. E, ama Yunan solunda da başka yollar açılması gerektiği de açık galiba şu andaki siyasi tabloda. E, diyeyim ve şeye geçeyim. Danim harkeye geçeyim. Danimarka'da Etik Konsey bir kadının gebeliğini sonlandırması için yasal sürenin 12 haftadan 18 haftaya çıkarılması yönünde görüş bildirdi. Bunun bir bağlayıcılığı yok ama e, parlamento hükümet bunu dikkate alıyor. İktidardaki siyasetçiler de bu kararı destekleyeceklerini söylediler. Bu da Danimarka'da kürtaj süresinin çok büyük ihtimalle 18 haftaya çıkması anlamına ve 50 yıllık kürtaj yasasının değişmesi anlamına geliyor. Avrupa'da genel olarak Kürtaj sınırı 12 hafta, 12 haftadan 18 haftaya bu önemli bir adım. Pek çok ülkede böyle dediğim gibi sadece İsveç'te, İsveç gibi birkaç ülkede 18 haftaya kadar uzayabiliyor. Şimdi bu, bu, bu karar yönünde oy veren konsey üyelerinden birisi bunun nedenini açıklarken şöyle demiş Fetüste genetik bir problem olduğunu anlaşılmasını sağlayacak tarama, o test, 12 testin sonuçları 12 haftaya kadar çıkmıyor. 12 haftadan sonra çıkınca kadın gidip işte belli bir kuruldan özel olarak izin alması gerekiyor. Oysaki kadının bu kararı kendi başına verebilmesi lazım. Bu halde yani bu testin sonuçlarının ortaya çıkabileceği bir zamanın beklenmesi lazım ve 18 haftada fetüste bir canlılık belirtisi görebileceğimiz bir zaman değil işte 22. haftadan itibaren görülüyor. Bundan uzak dolayısıyla bu yönde bir karar aldık de demiş. Danimarka'dan politiken gazetesi sol liberal bir gazete bu kararı destekliyor ve dünyada yükselen muhafazakar, muhafazakar dalgaya karşı bunun önemli bir karar olduğunu söylüyor ve yorumcu şöyle devam etmiş kadınların bedeni kadınların kararı kürtaj süresinin uzatılması sadece Danimarkalı kadınlara yardımcı olmayacak. Aynı zamanda kürtaş hakkı mücadelesinde dünya genelinde verilen destekte de Danimarka'nın sesini güçlendirecek demiş. Ee, öte yandan diğer taraftan hani buna karşı çıkanlar neden karşı çıkıyor onu da aktarayım. E, bu konsey üyelerinden bir tanesi 12 haftadan 15 haftaya yükseltilmesi yönünde oy kullanmış 18 hafta yerine. Diyor ki 12 haftadan büyük fetüslerin bazılarında yaşam belirtisi görülüyor. Annenin kararını, e, kararıyla birlikte bebeğin yaşama isteği hakkında da dikkatlice düşünmek e, gerek demiş. E, bir e, muhafazakar diyebileceğimiz bir gazeteden yorumcu da şöyle diyor. E, bu tartışmalarda hep kişinin kendi kaderini tayin hakkından bahsediliyor, bahsediliyor. Ancak nihayetinde bireyler kaderlerini kendileri tayin ederken de yanlış kararlar verebilirler. Kendi kararını tayin hakkını etik bir değer haline getirmemeliyiz. Bunu etik değer haline getirmek neslimizin en büyük yanlışlarından birisi demiş. Yani burada kadın, kadının vereceği karar kadar işte fetüs ve toplumun, fetüsün yaşam hakkı ve toplumun kararının da önemli olduğunu söylüyor. Danimarka'da da böyle bir tartışma var. Onu aktarmış olayım. Kürtaj sınırının 12 haftadan 18 haftaya çıkarılmasıyla ilgili Türkiye'deki durum, da e, şu anda kadınlar yasal olarak 10 e, haftaya kadar kürtaj yaptırabiliyorlar. Ancak pek çok devlet hastanesinde pratikte bu da mümkün olamıyor. E, bazı kadın kuruluşlarının yaptığı gözlemlere ya ve yayımladığı raporlara göre. Evet sorun olmaya devam ediyor. Bunları konuşmaya da devam edeceğiz tabii. Maalesef süreyi bitirdik. Hatta biraz açtık ama Teknik arızalardan dolayı da bunu yaptık. Çok teşekkür ederiz Tuğba. Ben teşekkür ederim. Eurotopics bültenlerinden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.